Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca 95.0 Açık Radyo Hukuk Güvenliği programını bugün Aynur Tuncel, Yazgıhan ve Bahri Belen'le sürdürecek yeni bir e, de, izleyici destek programından sonra. E, Aynur Hanım merhaba diyelim. Merhaba herkese, iyi günler diliyorum. Ve e, hem yeni dönemde hem de daha önceki dönemlerde hukuk güvenliği programına destek veren e, tüm cilerine e, ve e, hukuk güvenliği programı izleyicilerine teşekkür edelim. E, Açık Radyo'ya destek programlarını halen e, sürdürebilecek olan arkadaşlar için yine ee, biz de bir anons yapmış olalım. E, 0212 343 41 41 arayarak e, yeni destek programlarınızı hukuk güvenliğine veya diğer programlara e, bildirebilirsiniz. E, evet Dayanur Hanım yeni bir dönem program açısından da başladı. Aslında evet. e, seçimlerden sonra... E, ümit arkadaşımızla konuşmuştuk. Hukuk güvenliğinin anlamıyla ilgili ve hukuk güvenliğiyle beklediğimiz şeyleri anlatmış ve konuşmuştuk. Şimdi bugün de belki yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda olduğu için ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine hükümetin ve iktidarın başında olduğu için doğrusu hem ilk e, yani 2002 e, dönemi hükümet programını hem sonraki yıllardaki 2009 e, yargı reformu strateji belgesini evet araya 2010 anayasa değişikliği girdi ama arkasından 2015 yargı reform strateji eylem planını 2019'daki yargı reformu strateji belgesini ve 2019 yargı reformu eylem planlarını belki bir yeniden değerlendirmek gerekecek ve bunları belki bu programda tamamlayamayabiliriz. Fakat tabii bu e, mevcut iktidardan hem beklentiler hem de gelinen nokta açısından bir değerlendirme yapmaya bizim programımız açısından ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortada çok açık bir takım hukukla ilgili, hukuk güvenliğiyle ilgili sıkıntılar var. Söz gelimi işte Can Atalay avukat arkadaşımız milletvekili seçildi ve halen gezi davası nedeniyle tutukluğu devam ediliyor. Bununla ilgili 83. madde, anayasa 83. madde tartışmaları olabilir. Tutuklulukla ilgili değerlendirmeler yapılabilir. E bu arada Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Ee, Bakanlar Komitesi'nin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin başlattığı süreç var. Bunlara baktığımız zaman e, 2002'deki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin programı ve bu programdaki hukuk ve hukuk güvenliğiyle ilgili söylediklerini ve daha sonraki süreçlerde işte 2009, 2015, 2010 anayasası, 2019 yargı reform strateji belgesi bunları bir gözden geçirmek ihtiyacı doğuyor. Çünkü... Ben hemen bakıyorum Aynur Hanım <gülüyor> size fırsat bırakmadan. Şimdi diyor ki hükümet programının açıklanmasında ki işte o zaman Gül hükümetiymiş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk iktidarı. O da şöyle diyor çalışmalarımızı başta muhalefet partimiz olmak üzere bakın başta muhalefet partimiz olmak üzere bu çok önemli bir şey. Toplumun tüm kesimleriyle diyalog ve işbirliği içinde demokratik ve şeffaf bir ortamda sürdüreceğiz. Çoğulcu bir demokrasi anlayışı ile hukuka yani çoğunlukçu değil, çoğulcu bir demokrasi anlayışı ile hukuka ve insan haklarına saygı temelinde sayısal üstünlüğün her şey demek olmadığını bilerek Atılacak önemli adımlarda toplumsal mutabakat oluşturmak yönünde azami gayret sarf, et, gayret sarf edeceğiz diyor. İcraatımız ile genel olarak devlet ve toplum arasındaki bağları daha güçlü hale getireceğimize, siyaset alanını genişleteceğimize, siyaset kurumu ile toplum arasında güveni yeniden tesis edeceğimize ve halkın talep ve beklentilerine azami düzeyde cevap vereceğimize inanıyoruz diyor bir paragrafında programın ve hükümetin aslında genel olarak programıyla ilgili ekonomik istikrar, rekabetçi piyasa yapısı, sürdürülebilir kalkınma ortamı, yoksulluk ve yolsuzluğun ortadan kaldırılması, insanların barış ve refah içinde özgürce yaşadığı bir toplum yaratma e, ereği Çağdaş dünya ile bütünleşmiş farklılıkların çatışma unsuru olarak değil zenginlik kaynağı olarak görüldüğü itibarlı demokratik dinamik bir Türkiye vizyonunu hayata geçirmek isteği var ve bu vizyonun gerçekleştirilmesi yolunda hükümetimizin diyor misyonu ise siyasi iktidarı halkın talep ve beklentileri doğrultusunda kullanmak, hukukun üstünlüğü anlayışı içinde halkın iradesinin yönetime yansımasını sağlamak, toplumun gelişme taleplerine uygun olarak ülkemizin bütün dinamiklerini, potansiyelini ve imkanlarını haritikete geçirmek. İnsanlar doğuştan devredilemez ve vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. İnsanlığın ortak değeri olan bu hak ve özgürlükler devlet idaresi altında onurlu bir hayat sürdürmelerinin olmazsa olmaz koşuldur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ki biz bunu diyoruz ki yani e, adalet mülkün temelidir. Çünkü eğer adalet olmazsa mülk yani o ülkenin toprakları e, bir arada tutulamaz. Düşüncesinden hareket eden hükümetimiz, bütün politikalarımızın merkezine insanı koyacak diyor insan. Demokratik yönetim anlayışımızın hedefi, başta düşünce, inanç, eğitim, örgütlenme ve teşebbüs özgürlüğü olmak üzere bütün sivil ve siyasi özgürlükleri güvenceye almak ve insanların korku ve endişeden uzak olarak bireysel gelişimini sürdürebildiği özgür bir ortam sağlamaktır. Bu bağlamda temel hak ve özgürlükler alanında insanlığın birikimi olarak gördüğümüz uluslararası demokratik standartlar politikamızın esası olacaktır. İnsan hakları evrensel beyannamesini ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul ederek İç hukukunun bir parçası haline getiren ülkemiz hükümetimiz öncülüğünde bu değerleri hayata geçirerek temel hak ve özgürlükler alanında evrensel standartlara ulaşma kararlılığındadır. Ben aslında parti değişmediğine göre hele bu ülkenin e, iktidarı olarak iktidarın başında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değişmediğine göre bu düşüncelerin temelde halen bulunduğuna inanıyorum ve e, hükümetin gerçekten temel hak ve özgürlükleri ülkenin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler, Kopenhag kriterleri, temel hak ve özgürlüklerin sadece anayasal ve yasal güvenceye alınmasıyla yetinilmeyip fiilen uygulanması ve siyasal kültürümüzün yerleşik bir boyut olarak güçlenmesi yönünde çaba sarf etme anlayışının, Temel hak ve özgürlükler konusunda toplumun değişik kesimlerinin sorunlarına ve taleplerine karşı duyarlı olacak bu alanda çifte standartlara kısır çekişmelere ve siyasi istismarlara izin tüm insan hakları inanç, teşebbüs ve örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan hükümleri evrensel hukuk ve anlayışı içinde dikkate düzenleyecek anlayışın ortadan kalkmadığını ve bu düşüncelerle e, yeni iktidardan da eylem ve davranış e, bekleme hakkımızın olduğunu düşünüyorum ki zaten sizinle de şimdi konuşacağız hem 2009-2015-2019 e, yargı reformu strateji e, belgeleri ve eylem planlarıyla e, bu geniş çerçevenin Yargı içerisindeki işleyişine ilişkin e, iradenin sürdürüldüğünü veya sürdürülmek istendiğini görüyoruz. Bu umudumuzu yeni dönemde de sürdürmek ihtiyacında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Evet Aynur Hanım siz e, e, bu dönemle ilgili e, mevcut e, durumu ve e, mevcut fiili durumu gözeterek e, neler söylemek isterseniz sanıyorum e, ses kapalı Aynur evet e, Aynur Hanım bağlanıp konuşuncaya kadar ben e, devam etmek zorundayım şu anda e, 2009 e, yargı reformu strateji eylem planında da aslında hükümetin 2002 tarihindeki hükümetin programında söylenenlerin e, yine paralarında e, düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Ben geldim. Sizin Evet. Evet aynılarım. Şimdi sizin temininize e, katılmak isterim tabii ki. Yani inşallah e, yürütmenin e, e, başındaki kişi ya da onun kabinesindeki e, görev alan bakanlar. Ee, aynı ilkelere uyma sözünü e, verirler. Ama bir Su şey gibi geldi bence. bana. Bir ara koptu galiba. Öyle mi? Teryal Hanım'dan yardım isteyelim. Acaba bir kopuk mu? Hanım. Ben kendimi duyuyorum ama tabii bir şey demeyeceğim size. Evet. evet. O zaman devam edelim. Bir, bir sonra. Evet. Şimdi e, sorunun e, ben Avrupa Birliği'ne uyum süreciyle ilgili olduğuna dikkat çekmek istiyorum. E, 84 mezunuyum ben. 85'te avukat oldum ve 88'de çağdaş avukatlar e, seçime hazırlanırken e, biz de bu e, global e, bakış açımızı geliştirmeye çalışıyorduk. Yani uluslararası zemindeki Türkiye'nin durumu nedir ona bakıyorduk. Hatırlıyorum 1988 yılında 6. 5 yıllık kalkınma planı gündemdeydi ve e, orada amaç Avrupa Birliği'ne uyum süreci olarak gösterilmişti. Biliyorsunuz sonraki kalkınma e, planlarında da hep Avrupa Birliği'ne uyum sürecine ilişkin e, irade açıklaması yapılır. 2004 yılına gelindiğinde hatırlayınız Brüksel'de Aralık ayında bir Avrupa Birliği zirvesi yapıldı. Türkiye ile Avrupa Birliği üyeliği e, arasında yani katılım müzakerelerinin başlanmasına karar verildi. Ve fasıllar ele alındı. Yani e, muktesebatlar e, ele alındı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde mevzuatını ve yapılanmasını nasıl değiştirmesi gerektiğine ilişkin bir gözden geçirme yapıldı. 35 fasıl çerçevesinde müzakereler yapılmıştı. Hatırlarınız 23. fasla gelindiğinde sorun ortaya çıktı. Yargı ve temel haklar başlığı altındaki e, bu fasılda e, Ekim 2006'da bir tarama toplantıları dizisi yapıldı ve sonunda tarama sonu raporu hazırlanıldı ve bu adalet Bakanlığı'na verildi. Bu rapor e, kamuoyundan gizlendi ama sonradan e, ne duyuldu? E, adalet Bakanlığı bu tarama raporunu esas alarak kendisi e, Türk yargısının tarafsızlığı ve bağımsızlığı ve etkinliği ile ilgili e, yargının güçlendirilmesi ile ilgili bir reform e, stratejisi hazırlamış ve bunu ilgili e, Avrupa Birliği e, görevlisine vermiş. Bu o zaman epey bir sorun çıkarmıştı. O zaman ses çıkaracak insanlar vardı. E, Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Üyesi'ne Yargı reforması Strateji Tasarısı diye bir belge verildiğini İngilizce olarak ama bundan önce e, ilgili e, hukuk kuruluşlarına, Barolar Birliği'ne, Danıştay'a, e, Yargıtay'a herhangi bir görüş e, sorulmadığını, üniversitelerden destek alınmadığını söylediler, ilgililer ve sorun e, çıktı. E, i̇şte bu e, çalışmaların sonunda e, ilk yargı reformu strateji belgesi 2009 yılında yayınlandı. E, bu arada Barolar Birliği de hatırlayınız bir yargı reformu konulu simpozunu düzenlemişti. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Akademisi, Noterler Birliği, YÖK, e, Temsilcilerle büyük bir çalıştay yapılmıştı. E, stratejik amaçların ne olduğu olması gerektiği üzerine çalışılmıştı. 10 tane başlık belirlenmişti. E, birincisi yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi. Sonra yargının tarafsızlığının geliştirilmesi. Yani bakınız daha ilk lafta yargının bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı ağzımızdan dökülüyor. Ağzımızı açtığımız gibi ilk taraftarız ettiğimiz kavramlar bunlar. Zaten Avrupa Birliği'nin de yapılanmanızı ve mevzuatınızı e, ve uygulamanızı e, bize uydurun derken istediği tam da bunların tartışılması. Şimdi bu tartışmalara bağlı olarak da e, ilk yargı reformu strateji belgesi hazırlandı. Mesela 33 nolu başlığı var. Adil yargılanma hakkı ve silahların eşitliği ilkesi çerçevesinde savunmanın etkinliğinin artırılması için Parolar Birliği ile işbirliği halinde çalışmalar yürütülmesi Bağımsız yargının paydaşı ve kurucu, kurucu unsurlarına olan savunmanın yargılama öncesi ve sonra evrelerde etkinliğinin arttırılması ve geliştirilmesi, ilgili, ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışma yapılması e, gibi e, ayrıntılar var. E, yargı reformu strateji, e, eylem planı hazırlanması da istenmişti. O yüzden sadece yargı reformu e, açıklanmadı, eylem planı da hazırlandı. Ama e, o zamanlarda e, Barolar Birliği Başkanı olan rahmetli Özdemir Özok'la Fikri Tekiz Üstadımızın yaptığı bir röportaj var. E, o zaman e, Barolar Birliği Başkanımız demiş ki bunun bizde bilgisi yok bu strateji eylem planını bize sormadan Adalet Bakanlığı kendi kendine yaptı. Kendine yönelik bir yol haritası çizdi. Şimdi evet gerçekten baktığınızda 2015'te de bu e, metinler yinelendi güncellendi. 2019'a da güncellendi. Çok doğru söylemiş e, rahmetli Özok gerçekten aslında Adalet Bakanlığı kendi kendine kendi değer verdiği kişilere danışarak kendi bürokratlarıyla Avrupa Birliği'nden gelen tepkileri de dikkate alarak kendine bir yol haritası çiziyor. Süslü laflar var içinde büyük ülkeler var ama e, gerçekten toplumun ihtiyaçlarını gidermeye yönelik büyük süslü lafların dışında e, uygulamayı değiştirmeye yönelik ne var? Bunu değerlendirmek gerekiyor. Yani ben birincisi e, Avrupa Birliği'nin duymak istediklerini söyleyen belgeler olduğuna dikkat çekmek istiyorum e, bunun. İkincisi e, hem yurt içinde hem yurt dışında e, politikalar gereği zaman zaman Avrupa Birliği'ne ya da Avrupa Konseyi'ne e, üyelikle ilgili ya da işte e, alternatif e, yapılanmalara üye olma ile ilgili bir takım aykırı söylemlerin dile getirildiğini biliyoruz. Ama e, devletin aslında değişmeyen bir politikası var. Ya da... Bir, Aynen bir politikası... efendim. Aynen. Şimdi diyorsunuz ki Avrupa Birliği'nin beklediği bir takım açıklamalar ve, işte, ve projeler sunuldu diyorsunuz ama 2019'daki yargı reformu, strateji belgesi ve eylem planında da yine görüyoruz ki e, hedef Avrupa'dır deniliyor. 2023'e doğru hedef evet. Avrupa'dır diyor. Hedefimiz Avrupa'dır diyor. Ve de biraz evvel söylediğiniz 2009 tarihli yargı reformu strateji belgesi eylem planında e, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesiyle ilgili birinci paragraf uluslararası belgeler ışığında anayasa mahkemesinin görev tanımının yeniden belirlenmesi ve buna bağlı olarak yeniden yapılandırılması ki tamam 2010 anayasasıyla bu yapıldı. Çünkü bu ihtiyacın giderek artan iş yükü ve çeşitli çeşidi karşısında 11 üyeden oluşan anayasa mahkemesinin tek kurul ile etkili ve verimli çalışmaya yürütmesi, temel hak ve özgürlüklere yeni boyutlar kazandıracak iştahatlar üretmesinin oldukça zorlaştığı bu nedenle Avrupa ülkelerindeki anayasa mahkemelerinin görev tanımları ve Oluşum şekilleri doğrusunda mahkemenin yeniden yapılandırılması amacına yönelik geçmiş yıllarda Anayasa Mahkemesi tarafına hazırlanan tasarıdır. da dikkate alınarak bir e, hedef konuldu ve 2010'da bu Anayasa Mahkemesi ay, ay, Anayasa Mahkemesinin görevleriyle ilgili anayasa değişiklikleri de yapıldı. Yani e, hem bu 2009'daki söylenen şeyler hem de 2019'daki yargı reformu strateji belgesi ve eylem planı aslında birbiriyle çelişmiyor ve bu da ilk Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk hükümet programındaki temel perspektiflerle uyumlu görünüyor diye düşünüyorum. Evet ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani Adalet Partisi temsilcileri içeride ve dışarıda söylem değişimine gitseler bile güncel politikalar gereği aslında değişmeyen bir yazılı söz var. Avrupa Birliği'ne uyum sürecini devam ettireceğiz. Zaten ben de tam oraya geliyordum. Birinci dikkat çekmek istediğim nokta bu yargı reformu strateji belgelerinin ve eylem planlarının aslında birbirini tekrardan birbiriyle uyumlu birbirinin devamı olan ve Avrupa Birliği'ne verilen sözün Tutulmasına yönelik bir çalışma makyaj düzeyinde de kalsa kağıt üzerinde de kalsa böyle bir bağlantısı olduğuna dikkat çekmek istiyorum. İkincisi Türkiye Birleşmiş Milletler'in üyesi ve Türkiye sosyal bir devlet ve kalkınma planları yapıyor. Bu strateji belgeleri, eylem planları kalkınma planlarıyla da doğrudan bağlantılı Örneğin 2009-2014 arasındaki strateji belgesi 9. kalkınma planıyla bağlantılıydı. 2015-2019 arası 10. planla bağlantılıydı. Son 2019-2023 arası için kabul edilen plan da 11. kalkınma planıyla bağlantılı. Ve bu zaten strateji eylem planlarında da, e, belirtiliyor yani kalkınma planındaki şu amaçlar, şu hedefler bizim e, yargı reformundaki şu amaç ve şu hedeflerle de uyumludur. Aralarındaki bağlantılar şunlardır diye söyleniyor. Mesela 2015'e baktığımızda e, amaçlara bakın neymiş o amaçlar? Hukuk ve ceza adalet sisteminin kalitesini ve etkinliğini geliştirmek. Adalete erişim ile mağdurlara ve dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaları geliştirmek. Organizasyon yapısıyla fiziki ve teknik atapiyi güçlendirmek. insan kaynakları kapasitesini ve mesleki yetkinliği güçlendirmek. Adalet alanında uluslararası işbirliğini geliştirmek ve Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin etkinliğini arttırmak. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının etkinliğini arttırmak. E bu konuda gelişmeler için. oldu mesela. Evet Aten ve cihaz yapısının gelişmek. Şimdi baktığınızda 2019'daki amaçlara hemen hemen aynı başlıkları görüyorsunuz. Hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi birincisi, ikincisi yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi üçüncüsü insan haklarının nitelik ve niceliğinin artırılması, dördüncüsü performans ve verimliliğin artırılması, savunma hakkının etkinliği, adalet erişiminin kolaylaştırılması, ceza ders sisteminin etkinliği artırılması diye böyle devam ediyor. Yani neredeyse başlıklar bile aynı. E, bu neden? E, çünkü bir planı var devletin. Adım adım ilerliyor ve zaten son eylem planında da, daha doğrusu yargı reformunda da. Bu açık bir şekilde dile getirildi. Bizim dediler mevzuatımızda sorun vardı. Biz mevzuatımızı e, iki, 2002, aslında 92'den beri değiştiriyoruz ama 2002'den beri Avrupa Birliği'ne uyum sürecinden e, sonra planlı bir şekilde geliştiriyoruz. E, mevzuatımızı geliştirdiğimizde neyi fark ettik? E, uygulamacıların zihniyetini değiştirememişiz. Onlara yeterli eğitim vermemişiz. Zihniyet devrimi yapamamışız. O yüzden biz ikinci eylem planında, şimdi şimdi keylan planını düzenliyoruz neyi fark ettik mevzuatımız iyi hatta daha iyi pek çok ülkeden zihniyet e, de, değişimi de sağlandı ama yapılmayan şey ne araya o halinde girmesinin getirdiği bir takım gerilemelerden kaynaklanan uygulamanın e, bu mevzuat ve zihniyet değişimine e, uyumlu hale gelmemesi. E şimdi e, zihniyet değişse e, Uygulamada değişir. Gerçekten zihniyet ne kadar değişti, e, zihniyet değiştiği halde uygulama niye değişmiyor? Acaba zihniyet değiştiği halde insanlar bir baskı kültüründen, fiili bir baskılı yaşama koşulundan dolayı mı uygulamayı değiştiremiyor? Uygulamayı hangi zihniyet belirliyor? Bunların tartışılması gerekiyor aslında yargı reformu denince. Strateji belgesi denince aslında Metin Günday Hoca bunu çok söyledik dinleyicilerimiz bilir hatta hep aynı şeyleri söylediğimizde düşünürlerse haksız sayılmazlar. Metin Günday Hoca 2019 yılında bu paket açıklandığında ne söyledi? Yeni bir şey yok samimi değil bu bir makyaj yenilemesidir dedi ve aslında mevcut durumun itirafıdır dedi. Şimdi bütün reform aslında çalışmaları. Bir itirafı da barındırır tabii ki eleştiriyi de barındırır ve hedefleri vardır amaçları vardır. Bu da bu anlamda çok büyütülmemesi gereken hem kalkınma planlarıyla uyumlu olması gözetilen hem Avrupa Birliği'ne verilen sözlerden dolayı üretilen belgelerdir diye düşünüyorum. Bütün mesele belgenin kendi içinde de itiraf edildiği gibi bu halka verilen bir söz müdür? Devlet bu sözünü verdiğinde ne kadar samimi? Gerçekten bunları yerine getirebilecek koşulları, personeli, vizyonu, kaynakları var mı? Bunları yerine getirmek için ne kadar uygun kaynaklar ayırıyor? Bunları tartışmak gerekir diye düşünüyorum ben. Şimdi, şimdi bakın burada yani sadece Avrupa Birliği ne yönelik bir şey program, strateji belgesi ve strateji eylem planları göstermelik demek bana biraz yani bu iktidarın temel perspektifini doğru çözümlememek gibi geliyor. Evet, yani biz daha evvel söyledik, özellikle 2019 yargı reformu strateji belgesi yayınlandı. Arkasından tam tersinden yargı reformu eylem planı açıklandı. Hemen arkasından tam tersine uygulamaları oldu. Oysa yani bunu herhangi bir e, bağlı oldukları kuruma veya utla işte Avrupa Birliği hedefine veya Avrupa Konseyi çerçevesindeki e, temel e, hedeflere e, seslenmek için yapay bir e, açıklama, yapay bir proje e, sunumu olarak. E, görmek mümkün değil. O, böyle olmaması lazım. Çünkü ilk hükümet programında bakın ne diyor? Başta muhalefet partimiz olmak üzere. Yani dışarıdaki kurumlara e, bu ülkenin bağlı olduğu e, anlaşmalara e, değil. İçte başta muhalefet partimiz olmak üzere. Toplumun tüm kesimleriyle diyalog ve işbirliği içinde demokratik ve şeffaf ortamda sürdürmekten bahsediyor e, iktidarı. Çoğulcu bir demokrasi anlayışıyla, çoğunluk değil çoğulcu bir anlayışıyla hukuka ve insan haklarına saygı temelinde bu işi sürdüreceğiz deniliyor. Yine sayısal üstünlüğün her şey demek olmadığını ve e, bunu bilerek, bunun bilincinde e, alınacak ve atılacak önemli adımlarda toplumsal mutabakatı oluşturmak yönünde azami gayretin sarf edileceğini söylüyor. Bütün bunlar aslında bu iktidarın meşruiyet temelini oluşturur. O bakımdan yani ben daha sonraki verilen belgeleri bu siyasi iktidarın bir taahhüdü, bir e, göstermelik bir, e, belge değil bir tahde olarak görüyorum ve e, bu e, siyasi iktidarın e, Çünkü bakın ortada tablo var ve bu tablo hakikaten e, hukuk güvenliği açısından e, adaletin hayatı geçmesi e, idessi açısından ve bu ülkede yaşayan Hukuktan anlayan insanların vicdan açısından ağır bir tablo gösteriyor. İsterseniz bunları ve bunların somut örneklerini de konuşmak üzere hemen bir kısa müzik arası verelim. Bu müziği de ben özellikle e, dağlarına bahar gelmiş memleketimin diye seçtim. E, hani e, muhalefet bahar gelecek diyordu seçilmedi e, yani muhalefet iktidar olmadı e, bahar gelecek mi? Bahar geldi, Mayıs geçti ve yaz başladı. Onun için bu umutlarımızı e, yinelemek ve bu umutlarımızı sürdürmek için e, bu e, türküyü, bu şarkıyı seçtim. Bunu dinleyelim, sonra konuşmaya devam edelim. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı Aynur Tunca Yazgan ve Bahri Belen'le devam ediyor. Biz geçtiğimiz hafta e, açık Radyo dinleyici destek programının devamı anlamında yer, yine bir kez daha e, anons edelim. E, öncelikle e, hem e, hukuk güvenliği programına destek veren dinleyicilerimize hem de diğer Açık Radyo'nun diğer programlarına destek veren dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yeniden destek olmayan olmak isteyen e, arkadaşlarımızın ve dinleyicilerimizin de. 0 212 343 41 41 numaralı e, telefonla radyoyu aramalarını e, isteyelim. Evet Aylin Hanım eee bir... Ben bir sizin evet. gibi düşünmüyorum bunu hemen söyleyeyim siz bugün yine çok imsersiniz devlet Avrupa Birliği'ne söz verdiği için yeniden müzakereler devam etsin üyelik süreçleri yeniden işliyor gibi gözüksün diye zaten bu belgeleri üretmek zorunda hatırlayın bir ara durduğu süreç 2003 2004 2005 2008 yıllarında Avrupa Komisyonu uzmanları geldiler istişari raporlar düzenlendi hatırlayın ilerleme raporları düzenlendi. Orada son derece güncel, somut uygulamalara ilişkin son derece pratik uygulanabilir de bulundular. Bu önerilerin kaç tanesi strateji belgelerinde ve eylem planlarında e, somut olarak, vaat olarak var sayalım. Tabii ki bir kısmı var ve bir kısmı halledildi ama örneğin, e, diyelim ki ceza ile ilgili bir e, ilerleme raporunu anımsayalım, bir istişare raporu anımsayalım. Ne deniyordu? Savcının yukarıda durması kuvvetler ayrılığına, e, silahların eşitliği prensibine e, aykırıdır. Görüntüde bile olsa hakimin tarafsızlığına e, aykırıdır. Savcıyı hakimin yanında savunmaya karşı bir daha güçlü, e, makam olarak göstermektedir. Savcılar, hakimlerle aynı servisleri kullanmakta, aynı e, kapılardan salonlara girip çıkmaktadırlar, aynı lojmanlarda kalmaktadırlar. Ne değişti? Yani 2002'den bugüne, 2004'ten, 2003'ten, 2008'den e, bugüne ne değişti? Hala aynı servisleri kullanıyorlar, hala hakimler ve savcılar yüksek kurulu bir e, yükseğe çıktı sadece ismi değişti, tek yapı, hala aynı lojmanlarda kalıyorlar, hala savcılar e, e, müzakere giriyor mu çıkıyor mu bilmiyoruz avukatlar dışarı atılıyor hala ayrık soğutu avukatlar yani bu çok basit bir örnek verdim size bununla ilgili son derece nitelikli örnekler içeriği çok dolu Birinin örnekler var elimizde yani ben şunu söylüyorum e, bu tür belgeler yayınlanmamalı e, meşruiyet temeline dayanmıyor ya da işte işlevsiz demiyorum sadece göstermelik uygulanabilirliği olmayan Gerçekten ihtiyacı gidermeye yönelik hedefleri olmayan belgeler diye e, önceliği sorulu tartışılır iktidarın kendi keyfi kendi seçtiği uzmanlara göre, göre belirlediği belgeler diyorum söylediğim bu amaç iyi olabilir e, yön e, iyi olabilir. E, bu belgeleri üretmek gerekebilir, yeterli midir, değildir, söylemek istediğim budur efendim. 2002'den itibaren hiçbir bir değişiklik olmadı dediniz, aynı hanım. Hiçbir ama değişiklik bakın, demedim. Önemli değişiklikler yani temel değişiklikler. De... Aynı hanım. Evet. E, mesela 2009 yargı reformu strateji belgesinin yargı bağımsızlığı ile ilgili birinci maddesinin birinci paragrafında. Ee, uluslararası e, İnsan Hakları Sözleşmelerine e, işaret ederek Anayasa Mahkemesi'nin de e, bu e, değişime ve gelişime e, yetemediğini ve bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin yapısında değişiklik yapılması gerektiğini söylediler. 2010 Anayasası çok eleştirildi doğruları var. Bu eleştirilerde haklılık payı var. Haksızlık payı var. Ee, ama mesela 2010 yılında anayasada yapılan değişiklikle anayasa mahkemesinin işlevi görevleri konusunda yapılan değişiklikleri şimdi Türkiye'de e, hukuk siyasetinin hatta adaletin e, belirlenmesi konusunda ciddi bir e, barometre olarak görüyoruz ve e, anayasa mahkemesi kararlarını belki biraz sonra siz de değineceksiniz e, değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi anayasa mahkemesinin bütün kararlarının çok olumlu e, evrensel hukuk kurallarına e, tümüyle e, örtüşen kararlar olduğunu söylemek mümkün değil ama olumlu kararlarda var. Bunlar da somut değişiklikler diye düşünüyorum. Çünkü Sadece bunlar e, değil, yani sadece bunlarla ilgili değil ama hakikaten bir e, adalet e, anlayışı, adalet tasarımı varsa bu evrensel ve bütüncül bir yapı e, ve bu bu, e, bu yapı aynı zamanda e, bir öğrenilen ve öğretilen bir kavram ve bilgi olmaktan çok bir his ve bu toplumda huzuru sağlamak için bu his çok önemli. Ve tam da bu konuda hakikaten Muğla e, Üniversitesi Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden öğretim üyesi e, bir e, hocamız e, bunu öyle tarif ediyor diyor ki mesela her şey zıddıyla anlaşılır ilkesi bağlamında nasıl iyi kötüyle kötü çirkinle anlaşılırsa adalette zulümle anlaşılır e, adalet e, şeyin ait olduğu yere konması ise zulüm şeyi ait olduğundan farklı bir yere koymak ve ait olmadığı yerde kalmaya zorlamaktır. Adalet ve zulmün bu anlamları çoğu kez a priori bir his olaraktan kalbe kendiliğinden doğar diyor. Şimdi gördüğümüz yaşadığımız şey de buna doğru o bakımdan olumsuz örnekleri de ortaya koyarak adaletin nasıl olması gerektiği konusunu belki e, hukuk güvenliği programı açısından e, e, üzerinde durabiliriz. Şimdi mesela e, daha evvel konuşmuştuk, e, programda bunun ayrıntısına girmedik ama Can Atalay'ın e, işte milletvekili seçilmesinden sonra e, daha evvel Anayasa Mahkemesi'nin verdiği e, kararları e, karşılaştırdığımızda e, aksayan bir yan var ve aksayan yanlar e, tabii ki e, biraz evvel söylediğim adaletle ilgili e, zıddıyla anlaşılma ilkesi çerçevesinde e, yani adalet şeyin a, a, ait olduğu yere konması ise zulüm şeyi ait olduğundan farklı bir yere koymak veya ait olmadığı yerde kalmaya zorlamaktır. Şimdi bu uygulamalar hakikaten adaletin olmadığı e, inancını pekiştiren uygulamalar bunların iyiye dönüşmesi için ne yapmak gerekiyor? E, bu örnekleri de onun için verme ihtiyacı var diye düşünüyorum. Şimdi adil olmak e, gerekiyorsa tabii ki olumlulukları da sayacağız. Ben olumluluklara bir itirazda bulunmuyorum ama AKP iktidarını da dönem dönem ele almak gerekiyor. Yani 2010'da yapılan çalışmalardan sonra e, Türkiye bir 17-25 Aralık sürecini yaşadı. Ondan sonra darbe öncesi süreci yaşadı, sonra darbe sonrası süreci yaşadı. İsami sözleşmesinden çıktı. E Türkiye e, hem e, ka, e, çocuk Hakları sözleşmesine taraf hem çocukların cinsel istismarı ile ilgili diğer e, sözleşmelere taraf e, kadınını korumak istediğini söylüyor ama ondan sonra lgbt artılara yapılanlara bakın kadın örgütlerine e, e, yönelik yapılan e, baskılara bakın günde kaç kadının öldürüldüğü ile ilgili gerçeğe bakın ve yargılamalarda ki, e, isabet oranına ve e, davaların ne kadar sürdüğüne o katların savunmalarının ne kadar dikkat edildiğine bakın. Yani baktığınız zaman totalde verilen sözlerin tutulmasına ilişkin bir e, ilerleme e, olduğunu yani kayda değer bir ilerleme olduğunu söyleyemediğim gibi ben kendim baktığımda pek çok temel ülkenin e, gerisine düşen bu e, belgede dile getirilen bir kısmının son derece ayrıntılı düzenlendiğini gördüğümüz konuların yanında çok daha temel, çok daha belirli, güncel, günlük hayatımızı, Türkiye'nin adil yargılanma takvimini, e, gerçeğini çok doğrudan etkileyen pek çok gerçekliğin somut durumun hiç değişmeden e, hem üst kültürüyle hem altyapısıyla e, varlığını sürdürdüğünü görüyorum. E, o yüzden umutsuzum ve bu belgeler çok işlevli değil diye düşünüyorum ee, ve Avrupa Birliği'nin uyarılarının da global düzeyde, makro düzeyde, slogana, slogan düzeyinde e, yukarıya çıkarıldığını, öne çıkarıldığını ama e, gerçekten uygulamadaki ihtiyaçlara yönelik e, kendilerine cevap verilmediğini düşünüyorum. Zaten benim derdim Avrupa Birliği'ne cevap verdikleri değil, bu belgelerin gerçekten bir e, zihniyet değişimi oluşturup oluşturmadığı ve uygulamalıyı nasıl etkilediği ve Türkiye'de yaşayan insanlara nasıl etki ettiği yönünde. O yüzden o etki düzeyinde, zihniyet değişimi ve uygulama düzeyindeki eksiklikler tahammül sınırlarının çok üzerine çıktı diye düşünüyorum. Bir de biliyorsunuz Mehmet Uç'un da 8 Haziran'da kendi sosyal medyasında yeni Türkiye'nin yeni anayasasını açıkladı. Yani bu strateji eylem planı 2023'e kadardı. İşte 2023'ün e, ortasına geldik. E, ne var? E, 100. yılını kutlayacak Türkiye Cumhuriyeti. Ve e, buna bağlı olarak da e, darbelerin e, ürünlü olan anayasalardan arınıp yeni bir anayasa yapma e, ihtiyacından ve çalışmalarından bahsediliyor. Eski anayasa değişikliklerinin nasıl yapıldığını biliyoruz. Ee, şimdikinin nasıl yapılacağını da 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Şu an mecliste de zaten e, çoğunluktalar istismarcı anayasa uygulamalarından, anayasacılık uygulamalarından birini daha yapacaklar. Yasayla anayasayı değiştirecekler. E, muhalefet e, e, zaten bunun sadece iptal davasını bunun karşısında açabilecek durumda. E, dolayısıyla e, anayasa değişikliğiyle taçlandırılacak, bir süreçte de aynı şey olacak diye düşünüyorum. Ben parlak sözler, örneğin Mehmet Uçum'un teklifine baktığınızda bütün ülkeler yine var. Yani bir taraftan bir grup anayasanın değiştirilebilirliğini tartışıyor. Yani anayasanın değiştirilemez, Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerinin değiştirilemez ülkelerinin tartışılmasına ilişkin çalışmalar bir taraftan devam ederken, bir taraftan da örneğin Mehmet Uçum'un kendi önerisinde bütün şeyin bu sosyal devlet olması, layık devlet olması, hukuk devleti olması ile ilgili ülkelerin kurunduğunu görüyoruz. E, Türkiye Cumhuriyeti zaten şu an e, baktığımızda sosyal devlet, hukuk devleti, demokratik bir devlet, insan haklarına dayalı olamasa bile saygılı bir devlet iyi de uygulaması buna ne kadar e, denk bunu tartışmak lazım. Bir de son seçimde aslında e, Murat Evin çok da güzel bir yazı yazdı. Ben zevkle okudum. Milli iradecilik ile büyülenen müesses muhalefet diye 8 Haziran'da yayınladı. E, gerçekten e, muhalefete yönelik bir eleştiri bu. E, milli iradecilikle ilgili e, ama e, sadece muhalefete yöneltilmiş bir yazı bu. Evet doğru ama baktığınız zaman Cumhur İttifakı'nın içindeki iki partinin uygulamasına ve söylemine baktığınızda ne Mehmet Uçum'un yeni anayasası içinde dile getirdiklerine denk düşüyor bu söylenenler ne de yargı reformu strateji belgesinde verilen sözlere denk düşüyor. Yani aslında milli iradeciliğin yeniden tezahürü söz konusu. Bunu sadece muhalefet kendine mal etmek istemedi. İktidar bunu zaten uyguluyordu. Hatta iktidar pek çok ...söyleminde daha dikkatli oldu ve daha evrensel e, normlara uygun e, görüntüler de sağladı. Yani dolayısıyla belgelerde ne yazdığından ziyade belgelerde üretilen formüllerin önerilerin uygulanabilirliği ile ilgili bir sorunumuz var. Ben orada uygulanabilirliği mesela, değil uygulanması ile ilgili. Yani uygulanmıyor, uygulanabilir. Tabi irade, birincisi irade, ikincisi de bunun koşullarının oluşturulması, kaynak aktarılması, eğitim yapılması, denetim yapılması. Yani e, milli iradecilik e, biliyorsunuz denge ve denetlemeyi sevmez. Yani e, yine Murat çocuğumuz çok güzel açıklamış, ben meclise geçirirsem o zaman... E, kayıtsız şartsız milletindir hakimiyet her şeyi yaparım anlayışı şu an ele geçirdiler mecliste çoğunluktalar anayasayı da değiştirebilecekler e, milli iradeci tavırlarını sürdürürlerse zaten bütün Rütükü'ydü BDDK'sıydı TMSFS'iydi, bütün üst kurullar bakanlıklara bağlı bakanlıkların denetiminde gerçekten özel değil gerçekten bağımsız değil e, Barolar Birliği'ne ve avukatlara yönelik diğer e, mimarlara mühendislere meslek odalarına yönelik planlı Adım adım ilerletilen politikalar da ortadayken dengeyi ve denetlemeyi, iktidarı paylaşmayı gerçekten sözünü ettikleri gibi çoğunlukçu olmaktan öte katılımcı olmayı hedefleyip hedeflemediklerini anlamakta güçlük çekiyorum. Uygulamaya baktığımda o yüzden makyajlıyorum ben de o yüzden bunlar sözlü söz ama yeterli değil ki uygulamaya etkisi yok gidiyorum diyorum söylemek istediğim budur. Evet çünkü hakikaten e, siz dediniz ki Barolar Birliği bize sormadı e, dediniz. E, yoksa bu e, 30 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna paylaşılan belgenin yüksek mahkemeler, Türkiye Barolar Birliği, hukuk fakülteleri, hakim savcı ve avukatlar, sivil toplum örgütleri ve ilgili diğer paylaşım paydaşların katılım ve katkılarıyla hazırlandığı söyleniyor. Ve Hakikaten Adalet Bakanlığı'nın bunu bir yıllık bir çalışma içinde hazırladığı da söylendikten sonra belgenin yüksek mahkemeler, e, Efendim e, Türkiye'nin 2023 e, Avrupa e, hedefleri perspektifi içerisinde Avrupa Birliği normları ve uluslararası belgeler ile uyumluğu da e, gözeten bir reform politikası taşıdığı bunun için 9 temel amacının olduğu, 63 hedefinin olduğu, 256 adet faaliyetin de bu şeyde, strateji belgesinde yer aldığı söyleniyor ve bunların arkasından da hatta 3 ay içerisinde e, yargı reform strateji izleme ve değerlendirme kurulunun oluşturulacağı söyleniyor. Böyle bir kurulun oluşturulduğunu bilmiyorum ben mesela. Oluşturulduysa ne yaptı ve izlediği izlediği bu o, şeyleri... evet, resmi resmî gazetede yayımlandı ama evet, ilgili ama... bakanlıklardan oluşuyor. Evet. Evet. Yani bunlar ne yaptı? Bunlar bu belgeye uygun ilerleme kendi, var. İzliyorlar yani sonuç olarak faaliyetleri izleyenler bakanlıklar. Halbuki faaliyetleri izleyenler bakanlıklar mı olmalı sadece? Orada tek tek bir iki tane değil. Gerçekten her sektörden toplumun her katmanından e, bireylerin, grupların, kuruluşların temsil edildiği bir e, çoğulcu yapı oluşturulması lazım. Öyle mi? Öyle, öyle bir uygulama göremiyoruz. E, Can evet. Atalay konusu kaldı. E, bari önümüzdeki hafta yapalım. inşallah Can Gorda tahliye olur evet. Ee, bu konuda bir şeyimizi düşüncelerimizi çok kısaca söyleyebiliriz. Ee, en sonunda yine Maria Doleres'te kapatacaktık şeyi programı. Fakat ondan biraz bir iki e, veya birkaç saniye çalabiliriz isterseniz. Yanatalay ile ilgili e, durumu da kısaca dinleyicilerimize aktaralım. Yani Mustafa Balbay ve Enis Berberoğlu ve diğer e, Kürt milletvekillerinin durumu ortada. Hepsi hakkında uygulanan e, Anayasa Mahkemesi tarafından ihlal kararı verildikten sonra tahliye kararları verildiğini biliyoruz uygulanan e, model ortada. Şimdi e, Ergenekon'dan tutukluyken 2009'da tutuklanmıştı. 2011'de de 12 Haziran'da Balbay ediyorsunuz işte, değil mi? Balbay ama tahliye olması için iki yıl, 4 e, ay geçmesi gerekti. Şimdi aynı şeyi Dilerim canatalay içinde yapmazlar. E, çünkü önümüzdeki hafta inşallah fırsat buluruz. Anayasa 83 ve Anayasa 14. madde ile ilgili Balbay kararında ve Berberoğlu kararında Anayasa Mahkemesi ne demişti onu hatırlarız. Anayasa Mahkemesi ne dedi? Seçme ve seçilme hakkı sadece kişilerin Seçilme hakkını değil, milletvekillerine oy veren kişilerin siyasi olarak meclisteki temsil hakkını da garanti altına alır demişti. Ve 14. madde ile ilgili de aslında meclise topu atmıştı. Siz anayasa 14. maddedeki durumlar denen kısma ilişkin bir kanuni düzenleme de yapmadınız. Uygulamadaki sorun biraz da bundan kaynaklanıyor demişti. Şimdi o sorun hala gündemde yani mecliste çoğunlukta olan AKP, MHP ve yandaşlarının oluşturduğu iktidar bakalım 14. maddeyle ilgili e, durumla ilgili bir kanun e, çıkaracak mı bu süreçte? Ya da bu kanunu beklemeden mahkemeler Anayasa Mahkemesi'nin vereceği bir kararı öngörerek tahliye mi edecekler? Yoksa Anayasa Mahkemesi'ndeki oy dengesinin değişeceğine e, ilişkin hesap yapıp canı tutuklu olarak içeride tutmaya devam mı edecekler? Çok önemli bir sorun haftaya ayrıntısıyla e, evet. incelemek isterim. Haftaya bu konuyu tekrar konuşalım, hatta bu yargı reform strateji belgelerini ve hükümetten beklenen e, bu e, siyasi hareketin omurgasını oluşturan temel ilkelere uygun bir davranış umudunuz ben umut etmek istiyorum. Ama eleştirilerimizi elbette yapacağız. E, bunları konuşmak için e, bir sonraki hafta buluşalım, bir sonraki hafta tekrar bunları Değerlendirelim. Bu dileklerle e, yeniden e, hoşçakalın e, diyelim dinleyicilerimize ve e, destek için e, Açık Radyo'nun 0212 343 41 41 nolu telefonlarının da aramalarını e, ihmal etmemelerini rica edelim. E, yeni bir programda görüşmek üzere hoşçakalın diyelim.